İstihsan kelime manası olarak yaklaşık güzel olanı elde etmeye çalışmak demek. Bir şeyde sin varsa talep etmek demektir esasen. İstisqa mesela nedir? Su talebidir. Yağmur duası için ne denir? Salatül istisqa, duâül istisqa. Su talebi, yağmur talebi denir. İstihsan da hasen güzel demek. Dolayısıyla istihsan, güzeli elde etmeye çalışmak, gayret etmek demek. Bir şeyin güzel olduğuna inanmak, kendi gönlüne onu güzel olarak benimsetmeye çalışmak demektir. Bu da bir açıdan önemlidir. Çünkü Peygamber Efendimiz bir duasında ne diye dua ediyor? Allahümme habb ileynel imâne ve zeyyin cum fee kulubina ve karri ileyna fusuka diyor. Ya Rabbi, bize imanı sevdir. Onu gönlümüze güzel göster. Çünkü gönül güzel görmeli, iyiliğine inanmalı ki insan onu gönülden ve içten gelerek sevsin. Sadece ambalajı değil, diğer şekli değil. Her şeyiyle bize sevdir. Gönlümüz sevsin, iç dünyamız sevsin, dış dünyamız da sevsin ve ona bağlansın. وَكَرِّهْ اِلَيْنَ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ اِسْيَانِ Küfrü, fıskı fücurü, isyanı da bize kötü göster ve bizi ondan nefret ettir. Esasen bu ikisi imanın iki kefesi gibidir. Ne demek? Çünkü bir insan kötülükten yeterince nefret etmiyorsa iyiliğin bütünüyle kadirini bilmiyor demektir. Eymanı seven küfürden nefret eder. Dalaletten ve isyandan nefret eder. Allah'ı gerçekten seven şeytandan nefret eder. Ve şeytanın hoşuna gidenlerden de nefret eder. Ben Allah'ı seviyorum, şeytanla da dostum. Böyle bir şey olmaz. Bu Allah'ı isyan manası içerisinde taşır. Ne yazık ki bunun örneklerini epey görüyoruz. Birçok şeyin içerisinde bu var. Taşlamanın içerisinde bu var. Cemrelerdeki, minadaki. Ne diyoruz biz orada? Ya Rab, seni seviyoruz. Senin rızanı elde etmeye çalışıyoruz. Şeytandan ve şeytanın hoşuna gideceği şeylerden nefret ediyoruz. Bu çift kefedir. İki tarafta dengeli olmazsa olmaz. İman varsa, küfür yok demektir. Allah'ın rızasını talep varsa şeytana muhalefet var demektir Şeytanın rızasında elde ediyoruz demek değildir Hem o hem o memnun edilmez do bunun gibidir Dolayısıyla iyiliği talep etmek için çalışmak demektir istihsan kelimesi Allah rasulü de duasının içerisinde ne diyor Yarap imanı bize sevdir gönlümüze onu güzel göster diyor Küfrü de çirkin göster Dalaleti çirkin göster ve bizi ondan nefret ettir diyor. Bu imanın gereğidir. Istılahta şöyle tarif ediliyor. Onu bir yazın inşallah üzerine ne ifade ettiğini konuşacağım. Çünkü istihzanı anlamak çok kolay değil. Evet hem kıyasa benziyor, kıyas değil. Evet istılahta müçtehidin bir meselede Kendi kanaatince o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçmesini gerektiren Nas, icma, zaruret, gizli kıyas, bunlar hep gelecek, örf veya maslahat gibi bir delile dayanarak O hükmü bırakıp başka bir hüküm vermesidir. Şimdi bu tarif çok karışık bir tarif. Ama bir taraftan da yapılmak zorunda. Şimdi misaller hep söylüyoruz. Anlatmaya yardımcıdır. Şimdi bir misal verirsek Mesela daha yanlay açılacak. Bir ortada kıyas var. Siz kıyas yapmıyorsunuz, başka bir şey yapıyorsunuz. Niye o kıyasdan vazgeçiyorsunuz? Bunun ölçüsünü bu zor değil. Ama baştan beri hep söylenilen bir şey var. Cenab-ı Allah insana akıl ve zeka vermiştir. Bizden istediği de bu akıl ve zekayı hayır için, iyi için kullanmaktır. Gerçekten iyi olan, Cenab-ı Allah'ın gerçekten rızası bundadır. Resulullah'ın irşad etmek istediği de bu hakikattir denecek bir yer için kullanmaktır. Şimdi bunun pratik örneğine geliyorum. Biraz sonra başka misaller vereceğim. Şimdi insan niyet ederek, telbiye getirerek ihrama girer. Anlaşıldı. İhrama girdiği, niyet edip telbiye getirdiği an ihram yasakları başlar. İhramdan çıkma nasıl olur? İbadetleri bitirirsiniz. Namazı bitirince nasıl namazdan çıkarırsınız? Selam vererek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derseniz, namaz biter, dış dünyayla diğer irtibatınız başlar. Namazın getirdiği yasaklar, konuşamama, gülme, yeme, içme gibi yasaklar biter, artık gelenle konuşabilirsiniz. Normal hareketlerini yapabilirsiniz, yiyip içebilirsiniz. İhramın da kendine ait yasakları vardır. Tıraş olamazsınız, güzel koku süremezsiniz, tırnağınızı kesemezsiniz ve benzeri ve benzeri gibi. Şimdi ihrama girdiniz. Diyelim ki umre, geldiniz tavafınıza yaptınız, sayınız yaptınız, ondan sonra tıraş olmadınız. Namazdaki selam vermeme gibi. Tıraş olmadınız hala bundan sonra da kendi kendinize benim ibadetim bitti, yasaklar kalktı kanaatına sahip oldunuz. Yapan çok var da onun için söylüyorum. Normalde, kaide neyi gerektirir? Bu insan tıraş olmadığı sürece ihramı devam eder. Çünkü bitiş tıraşladır. Veya saç kesmedir. Tıraş deyince dipten tıraş alınıyoruz, saç kesme deyince ucundan anlıyoruz. Bu insan, Ondan sonra güzel koku sürse bir kurban. Tırnağını kesse bir kurban. Şampuan da güzel koku, sabunlarda güzel koku var. Yıkansa bir kurban. Şöyle etse bir kurban, böylesi bir kurban. Bu bir yıl sürse, bir yılda kaç kere yapması o kadar kurbanı gerektirir. Çünkü hala ihramlı o insan. İhramdan çıkmadı. Kıyas bunu gerektirir. Kayda bunu gerektirir. Bunda istihsan yolu şu, şimdi alim düşünüyor, namazda diyor bir insan selam vermese selam vacip, tabi rükün olana göre değil bu. Selam vermese, namazım artık bitti diye kalkıp yürüse, vacibin terkiyle beraber namazı sahih olur. Namaza muhalif bu adeti kendisini namazdan çıkartmış kabul edilir. Burada da bir insan artık ben ibadeti bitirdim, yasaklar kalktı kanaatiyle. ihrama muharif olan ama normal hayatına meşru olan davranışları sergilerse, mesela güzel koku sürerse, mesela tırnağını keserse, ilk tırnak kesiş onu ihramdan çıkartır, Normal tıraşla çıkmadığı için üzerine bir kurban gerekir. Artık bundan sonraki davranışları ihramdan çıkmış insan olarak sergiliyordur. Üzerine yüz tane bin tane kurban gerekmez diyorlar. Cenab-ı Allah'ın rızası da böyle tecelli etmelidir. Bunda hayır vardır. Ümmete kolaylık vardır. Rabbimiz de ümmet için kolaylık ve veballerinin az olmasını ister. Dolayısıyla duyguya ve İslam'ın genel prensiplerine bu uygundur. Eğer öbür türlü diyecek olursak, bir yılda kaç tane kurbanı gerektiren ceza işliyor? Diyelim ki 100 tane 200 tane. Bunun altından bir insan kalkamaz, bu insanı vebale doğru sürükler, gerçekten çok büyük meşakkat getirir, İslam'ın istediği ana prensip meşakkat değildir. Ağır yük değildir, takatın fevkinde yük değildir. Buna güç yetiren olur, güç yetirmeyen olur. Şimdi önünüze öyle bir şey çıkıyor ki, onu hesap ederken düşünüyorsunuz, Rabbim böyle murat etse gerektir, bunu söylersen hiç de garip olmaz, İslam'ın yapısına da uygundur diyorsunuz. Bunu yapmak için günümüzde yapıldığı gibi, kolaylık yolunu, gevşeklik yolunu, Kelime biraz garip olacak ama yine de kullanın cıvıklık yolunu, çamurlaştırma yolunu seçmiyorsunuz. Elde etmek istediğiniz iyi bir duygu, varmak istediğiniz iyi bir duygu ama bu kıyasla genel kaidelerle değerinin gerektirilirken uyuşmuyor ama öbür taraftan başka prensiplerle uyuşuyor. Pekala ben bunu böyle kullanırsam bu duyguyu nereden bu yetkiyi bana kim veriyor? Mesela İmam Şafii bunu kabul etmiyor. Ne diyor? İstihsan yolunu seçen ve böyle bir delil kullanan yeni bir şeriat koymuş demektir diyor. Ağır bir ifade kullanıyor. Biraz sonra üzerinde geleceğiz, yani duracağız. O, kıyas bunu gerektirirken öbür türlü hareket etmek başka bir açıdan hadiseyi değerlendirip daha önde olması gereken istihsan delilinden kıyas delili öncedir. Öncesinde bir delil varken arkasında başka bir şey kullanmak ona muhalif olarak kullanmayı caiz görmüyor. Şimdi geleceğiz yani insan duracağız ama İmam Şafii'nin böyle bir sözü var. İstihsan yapan yeni bir şeriat kullanmıştır diyor. Ağırca bir söz. Bu bilgiyi ve bu duyguyu biz kendiliğimizden mi çıkarıyoruz? Hayır. Bakıyoruz ki İslam'ın içinde de istihsan yolu var. Cenab-ı Allah da kullanıyor, Rasulü de kullanıyor. Nadir ama kullanıyor. Bunun örneği, Unutarak yiyen insan, Ramazan'da oruçluyken unutarak yemek yiyen, su içen insan, Normalde nedir kıyas gereği? Yemek oruca manidir. Su içmek oruca manidir. Ama Cenab-ı Allah ne oluyor? Bu insan oruç bozma hedefli değil. İbadete muhalefet, Cenab-ı Allah'a karşı hürmetsizlik, yasaklarına riayetsizlik etmek istemiyor. Beşer olarak unutmuş ve orucunu açmış. Ne oluyor? Bu insan oruçlu kabul ediliyor, kıyasa muhalif olduğu halde. Yeme içme orucu bozcu halde. Diyor ki müştehitler. Rabbim diyor burada kulun maslahatını gözeterek, iyiliğini düşünerek, ibadetin sıhhatini koruyarak kapı açmıştır diyor. Demek ki böyle bir yol iyi niyetle ve hayırlı duygu ve düşünceyle insana ümmete kapalı değildir. Bir başka şey. Ticarette nedir normalde? Malı vereceksiniz, parasını alacaksınız. Malı verirsiniz, parasını bir ay sonra öder. iki ay sonra öder. Bir yıl sonra öder. Olması gereken budur. Prensip de bunun üstüne işler. Kayde de bunu gerektirir. İhtiyaç gideren maldır. Dolayısıyla malı alır insan, ya peşin öder, ya veresi öder. Genel ticaret kaydese böyle işler. Ama bir akıt çeşidi var. Adana selam akti diyoruz. Selam aklinde adam geliyor, parayı size veriyor. Bana diyor diyelim ki 100 kilo pirinç getir diyor. Para peşin mal veresiye. Buna şer şerifin normalde izin vermemesi lazım. Bu alışveriş hukukunun prensibine ters. İzin veriyor hadis Şerifler de izin veriyor. Neden izin veriyor? Sebebi şu. İşten anlayan fakir tacir var. İşte kabiliyetli. Pirincin iyisini o biliyor. Gönenli. gönenden baldo götürebiliyor. Ama cepte para yok. Fakir. Milletin ve cemiyetin hayrına sebep oluyor. Al kardeş şu bin lirayı bana şu kadar pirinç getir diyorsunuz. Pirinç hasat olunca 2-3 ay evvelden sizde de para ya bulunur ya bulunmaz şimdiden vereyim şunu bir garantiye alayım diyorsunuz. Eline teslim ediyorsunuz. Bu insanda sermaye sahibi değil. Dolayısıyla sizin paranızı alıyor. Size ona göre pirinç getiriyor. Köylerde, peyniri güzel olan yerlerde adamın eline parayı veriyorsunuz. Bana bir kürek peynir hazırla diyorsunuz. Veya bir deri, bir tulum peyniri hazırla diyorsunuz. Onların peyniri güzel oluyor. Normalde ticaret tersine dönüyor. Para peşin, mal veresiye. şer şerif buna izin açıyorsa, işte bu istihsan yolu. Niye sermayesi olmayan ama işten anlayan insanların buna ihtiyacı var. Cemiyete bu hayır getiriyor. Faydalı oluyor. Yaralayıcı olmuyor, zarar veren olmuyor. Prensip budur. Cemiyete zarar vermeyecek. Allah rızasının bunda var olduğu duygusu müştehidin kalbinde gerçekten var olacak. Ve elinde buna dayanacağı bir delil, bir nas da olacak. Kıyası tersine çevirebileceği, öbür tarafa çevireceği bir elinde dayanak da olacak. Dolayısıyla o zaman izin veriliyor bu demek. Şimdi biraz daha içerisine girelim. Misalleri çoğaltacağız, ondan anlarız. İstihsan iki kısımdır diyorsunuz. Bir bir deliyle dayanarak kıyası hafiyi (parantez içerisinde gizli kıyası demek, ikinci derecedeki kıyas demek esasen. açık diğerine göre. Şimdi izah biraz daha kolaylaştı. Bilgisayarı açıyorsunuz, bir pencereyi çalıştırıyorsunuz. Tamam. İkinci bir pencere daha açıyorsunuz. Onda çalışıyorsunuz. Öbür pencere geri planda. Ona tıklarsanız o ön plana çıkıyor. Diğerine tıklarsanız diğer ön plana çıkıyor. Kıyasa hafiye şu demek. Siz çalıştığınız program var. Word'de çalışıyorsunuz. Arkasında ikinci bir pencere daha açık var. Gerektiğinde onu açmak demek. Ona hafiye diyoruz. Onu tıklar ön plana çıkarsanız Açık kıyasa göre onu öne almış olursunuz. Kıyasa hafi bu demek. Çalışır programdan arkasındaki gizli ikinci programa ne diyoruz? Hafi diyoruz yoksa hepten gizli manasına değildir. Bir delile dayanarak kıyası hafiyi yani gizli kıyası, kıyası celiye açık kıyasa tercih diyorsunuz. Ben bunu bir daha tekrar ediyorum. Bir delile dayanarak kıyası hafiyi Kıyası, celiye, tercih. Tamam. İki, delile dayanarak külli bir hükümden, külli bir hüküm demek kuşatıcı. Yani külli bir hüküm her şeyi içerisine alan daha geniş kapsamlı bir hükümden cüz'i bir hükmü istisna etmek. Şimdi örnek diyorsunuz. Örneklerle paylaşacağız. Şimdi, yırtıcı hayvanların içtiği sular nedir? Ben yazdıracağım şey. Yırtıcı içtiği hayvanların e, içtiği sular necis kabul edilirler? Neden? Yırtıcı hayvan tavşan yakalamış, tilki yakalamış, fare yakalamış, yılan yakalamış, bilin ne etmiş... Onu parçalamış yemiş vesaire. Bu tip hayvanlar gitmişler bir su iç, sudan içmişler. Bu su genellikle nedir? Bu ayrıca salyalarına, ağız sularına da tesir ettiği için su necis kabul edilir. Kartal da nedir? Yırtıcı bir hayvandır. O da diğer hayvanları yakalar ve yer. Netice itibarıyla ne olmalıdır? Kartalın içtiği bir su da Necis kabul edilmelidir. Şimdi şöyle diyorsunuz. Yırtıcı kuşların içtiği sudan geri kalan kıyas gereği necis olmalıdır. Çünkü Avlandıkları hayvanları yerler, kendi etleri de yenilmez. Dolayısıyla ağızları da necis olmalıdır. İstihsan olarak içtikleri su dan geri kalan, öyle diyelim isterseniz, temiz sayılır. Çünkü onlar kurt, çakal, Sırtlan gibi hayvanlardan ağız yapısı itibarıyla farklıdırlar. Onlar suyu gagalarıyla içerler. Gagalar kemik yapılıdır ve temiz kabul edilir. Biliyorsunuz hayvanların da nedir? Dişleri, fil dişleri gibi kemikleri ve benzeri temiz sayılırlar. Şey olduktan sonra. Şimdi İyi ki böyledir. Bir de işin, hadisenin içerisinde şu var. Bu tevi kuşlardan, hadi diğerlerinden, kuşlardan, şunlardan, sular etten sakınamazsınız da. Takdiri i ilahi öyle yartmıştır. Bunlardan suyu sakınmak o kadar kolay değil. Gökyüzüne perde çekmeniz lazım. Bunun gibi. Oraya mesela ihramdan tıraşta çıkışı deyin. Yani deminki anladığınız... Yine deminki selam aktını şöyle yazın selam aktını, Olmayan bir malın satışı olmayan bir malın satışı yasaktır. Kıyas akdi de bunu gerektirir. Ancak İslam selam akdine izin vermiştir. Selam akdi deyince isterseniz oraya para, parantez açınız. Para peşin mal veresiye deyiniz. İstihsanı Şimdi onu istihsanı en çok kullanan mezhep olarak. Evet şaibeli. Hanefi Hanefiler tanınır deyiniz. O deminki cümlenin haklayı var. İstihsanı en çok kullanmakla tanınan mezhep hanefilerdir nokta ancak şu da var. Biraz da daha sonra söyleyeceğim. İstisnai en çok kullanan Malikilerdir. Hanefilerin adı çıkmıyor. Evet. En çok Malikilerdir. Onu daha sonra yazacağım ama en çok tanınan, savunan, mücadelesini veren Hanefiler olmuştur. Şimdi istihsan çeşitleri diyorsunuz. Üzerine konuşacağız inşallah. İstihsan çeşitleri. istihsanın bakış ve değerlendiriş açısı için yani yani bir konuya istihsan açıdan bakılıyorsa kitaplarda bu mesele istihsanın böyle de der arkasından veçül istihsan der. Yani istihsan açısından aynı konuya nasıl bakınıyor? Bunu bir izah edelim manasına şey yapar. Ona demek istedim. İstihsanın bakış ve değerlendiriş açısı için veçhül istihsan ifadesi kullanılır. Veçhül istihsan ifadesi kullanılır. Bu açıdan istihsan altı çeşittir. Bir, nasıl sebebiyle istihsan, yani hakkında nasıl olan istihsanlar vardır. Deminki bahsettiğimiz gibi gelecek. Nasıl sebebiyle istihsan, yani hakkında nasıl varit olan istihsan, selam akti gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok hadis var selam akdiyle ilgili ama Men eslefe fel yüslif fi keylin ma'lûmin ve veznin ma'lûmin ile ecelin ma'lûmin. selam akdi yapıyorsanız yani parası peşin mal veresi yapıyorsanız ne olacak? Ölçü belli olacak. Keil dediği hadis-i şerifteki hacim ölçüsüdür. Hacim ölçüsü belli olacak. Kaç litre olduğu belli olacak. Ağırlık ölçüsü oluyorsa kaç kilo, kaç gram olduğu belli olacak. Bir de ne belli olacak? Ne zamana sözleştiniz? İle ecelin malum süre belli olacak. Yani sonradan iyilik edeyim, peşin para vereyim de mal getirsin diyorsunuz. Arkasından da ay geçiyor gelmiyor, iki ay geçiyor gelmiyor bu yüzden kavga ediyorsunuz. Bu yapmak yerine yıkmaktır. Ne olacak? Ölçüsünü koyacaksınız. Fiyatla anlaşacaksınız, kilosunu belli edeceksiniz, neye uyuyorsa, metre işi ise metresini belli edeceksiniz ve ne zaman ödeyeceğini, getireceğini belli edeceksiniz, sonraya kapı bırakmayacaksınız diyor. Anlaşıldı? Bu Ebu Davud'da zikredilen, Riyo bölümünde zikredilen bir hadis-i şeriftir. Aynı şekilde oruçlu ikin, iç, iken, yiyip içen de biliyorsunuz nas vardır hakkında. Allah Resulü ne diyor? Mevla onu yedirmiş içirmiştir diyor. Hakkında nas vardır? Biz oruç diye yoksa böyle bir şey biz oruç gibi ibadetle ilgili bir konuda istihsan yapma hakkına çok sahip değiliz. Çünkü bu çok muhalif. Bakıyoruz zaten oradan alıyoruz istihsan yapılacağını Cenab-ı Allah ve Resulü bir konuda ana kaideye muhalif hüküm getirebiliyor. Demek ki böyle bir şey iyi niyetle ve hayırla kullanılabiliyor. Prensibini alıyoruz. Nas sebebiyle istisna. ikinci örnek, oruçluyken uyu unutup yiyip içen insanın durumudur. Anlaşıldı? İki, icma sebebiyle istihsan. İcma sebebiyle. Buna örnek olarak istisna kullanılıyor. İstisna yazın ne demek olduğunu anlatacağız. Daha önce anlat geçmişti. Geldi. Oruç, hadisten ha, de. Tabi, Rabbimiz yedirmiş, içirmiştir diyor ya. Evet. evet. Şimdi geldik. İcmai, istisna akdine. İstısna akdi sanattan geliyor. Sana'a ne demek? Yattı demek. Sanat buradan geliyor. Biz canını okumuşuz, sanatçı diye kimlere demiyor başlamışsa. Çirkeflerin adı sanatçı olmuş. Ne sanatı işliyorlarsa Allah biliyor artık. Sanat bir şey yapıp ortaya çıkartmak demektir. Bu sık kullanılan yollardan bir tanesidir. Normalde İslam'ın yapıya bu da uygun değil. Niye uygun değil? Ortada olmayan malı satıyor sana. Ama çok da ihtiyaç var. Ne ihtiyaç var? Mobilya takımlarına. Eve gelip ölçü alınıyor. Evin o ölçüsüne uygun mobilyalar yapılıyor. Şimdi üstelik onda hıyar da kullanamıyorsun. Sana söylediği tahtayı kullandıysa, ahşabı, işte medefeyi, suntayı neyi anlaştıysa onu kullandıysa bir, o rengi kullandıysa iki, anlaştığınız bezlerden, kumaşlardan onu örtüler yaptıysa, ona göre süngeri koyduysa, yani koyduğunuz onlarda da ölçüler belli olacak. Ne kadar metre olacak, hangi bez kullan, kumaş kullanacak, hangi ahşap kullanacak, ne yapacak, ne edecek, yüksekliği, alçaklığı ne kadar olacak Ölçüleri koydunuz, bu ölçüleri tutuyorsa... Görünce ha ya katalog güzel görünüyor da ben bunu beğenmedim diyemiyorsun Adam ne yapacak o zaman? Ama çok da İslam'ın gene yapına uygun değil. Ortada olmayan bir mal ve senin hıyarıya hakkın yok. Ama icma bunu ilerden beri kabul etmiştir. İnsanlar bununla muamele ediyorlar. Ve hayat içinde bu vardır. İslam da bunu hoş görmüştür. Böyle yapıda olunca. Dolayısıyla dolap yaptırıyorsunuz. Mobilya takımı yaptırıyorsunuz. Şunu yaptırıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. İstisna ne demektir? Bir sanat değeri olarak yapılıp getirilecek şeyi talep etmek demektir. En çok mobilya yapımında kullanılır. Dolap yapımında kullanılır. Vaktiyle soba yapımları vardı. Bir ara meşhur olmuştu. Birçok kasaplar, onunla büyük iş yapan yerler, bazen hatta evler. Konya'da bir yer vardı. Ona buzdolabı sipariş ederlerdi. Dışıt çelikten kafa buzdolapları. Onların odasına, yapısına, o dekoruna, mutfaktaki yerine uygun olarak buzdolapları inşa ederlerdi. Bol bol ceryan harcarlardı onlar ama <gülüyor> neticede oraya uygun olurdu. Bu tip şeyler yapılırdı, edilirdi, gidilirdi. Bunlara ne diyor? diyoruz. Bunlar icma ile sabittir. Hakkında nas yoktur. Evet. Şimdi yine aynı şekilde şöyle diyiniz, hamamda yıkanmak ayrıca üzerinde dururuz ama hamamda yıkanmak kıyasa göre caiz değildir. Gelce <gülüyor> hamamda yıkanmak kıyasa göre caiz değildir. Şimdi siz başka taraftan bakıyorsunuz, ben başka taraftan biraz sonra anlatacağım. Değildir. İstihsanen caizdir. Hamamda yıkanmak kıyasa göre caiz değildir. İstihsanen caizdir. Şimdi sizin aklınıza gelen işte oradaki kılık kıyafet. O ayrı bir derdi. <gülüyor> Ama ba bakınız e, zaman zaman gündeme geliyor. İnanın Hazreti Ömer radıyallahu an Şam valisine mektup göndermiştir. Nereden Medine'de. Duydum ki Müslüman kadınlar Rum kadınlarla Bizanslı kadınlarla beraber hamamlara gidiyorlar. İyiyek o iyiyek diyor. Oradan sakın diyor bir defa. Ta ikaz ediyor. Vali mektubu okuyunca ayak kalkmıştır. <gülüyor> yani niye? böyle bir şey yaşanıyor mu haber yok? Böyle bir şey yaşanıyor. Bir araştırmıştır. Gerçekten var. Son hem üzülmüştür hem derhal tedbirler almıştır. Ama Ömer'in medine'den haberi var. <gülüyor> medine'den haberi var. Şimdi ondaki mahsurlar çok değişik. Bir de günümüzde de öyle. Yabancı kadınların öyle bir derdi yok. Kendi erkeklerin kocalarının yanında tasvir da şu, bunlara bu fırsat verilmemeli. Ahlakı zedelememeli, onların kötü olan örfünden bize geçmemeli. Ne yazık ki o kadar çok geçti ki onlara benzemeyi bir marifet sayar hale geldik. Onlar bize benzeme geçin çırpınırken dünya değişti. Övünüyoruz ama ilk defa Türkiye'den İngiltere, Londra'da yapılıyor aklımda kaldığına göre... Güzellik yarışmasına bir buradan ülkemizden bir kız katıldığında bir Yahudi jüri heyetinde olan dayanamamış, sahneye fırlamış, mikrofonu almış ve insanlara şöyle seslenmiştir. Bir gün gelecek bir Osmanlı kızı bu şekilde bikiniyle çıplak bir şekilde önümüze gelecekmişti. Hayal bile edemezdik. Bugün bu başarıyı elde ettik diyor. Bu manzara zanneder. Bu bir düşmeydi. Hem de tepetakla düşmeydi. Bir milletin kerametinin yitirilişiydi. Onlar Osmanlı'nın bir kızına bakarken bile ulvi bir şeye bakar gibi bakıyorlardı. Ama biz bu değerimizi yerle bir ettik. Bu hale düştük. Dolayısıyla bu nevi hataları üst üste işliyoruz. Bu açıdan değerlendirmesi hamamların ayrı. Ondan ama bu şu açıdan kıyasa uygun değil. Ben o açıdan hamamda ne yapılıyor? Biz orayı diyelim ki yarım saatliğine bir saatliğine kiralıyor muyuz? Satın mı alıyoruz ne yapıyoruz? Çok karışık bir şey. Hiç o taraftan bakmıyoruz. Kullanım hakkı. Suyu ne yapıyoruz? Tüketiyoruz. Bir dükkan ha neyin parasını veriyoruz? Satın aldığımız bir şeyin mi? Kiraladığımız bir şey mi? İçinde kira da var tüketim de var. Karışık. Demek ki o kadar sade görünmüyor. İçinde mesela sabun koymuş, sabun tüketiyorsunuz. Diyelim ki ne, şunu yapıyorsunuz, birkaç şey iç içe. İçinde tekrar ediyorum, hem kiralama haklı bölümü var, kullanım, hem tüketim bölümü var. Bir de suda tehlikeli. Suda tehlikeli şu demek, kaynağından, pınardan gelerek akan her suda bütün ümmetin hakkı vardır. Yani akan suda bütün ümmetin hakkı vardı. Felesdi, hadis şerif var. İnsanlar üç şeyde ortaktırlar. Başta su. Pınadan, yer altından, kaynaklarından kaynayarak veya nehirden kaynayarak geliyor. İnsanların ortaklığı var. Hamamın suyu bir kaynağa bağlı oradan geliyorsa bir taraftan bunların hazırladığı kurnalardan, borulardan geçiyor. Isıtılmalar yaşıyor. Bir taraftan ana kaynağa bağlı. Bütün bunlar iç içe karışık. İçinde hem tüketim var, tekrar ediyorum. Hem de kullanım var. İkisi birilerin iç içe. Bu kıyas ana yapısına kirayla tüketim aklı iç içe girdiği halde caiz görülmüştür. Neden dolayı? istihsan yolundan kıyasa vursanız işin içi caiz çıkmaz. Şafilere göre, Şafilere... yok şimdi geleceğim. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh. sanki sanki ortada ana bir delil varken fiyas gibi bir delil varken başka yola gidiliyor. Biraz heva heves gereği bugünküler yapıyorlar ya bana göre, çağa göre, zamana göre sanki böyle anlıyor konuyu. Böyle anlayınca da şiddetle muhalefet ediyor haklı olarak. Ama daha sonra bakıyorsunuz kendinde de var. Mesela selam akti kesinlikle onda da var. Onlar da nasıl olduğu için diyor. Ama kendi mezhebinde de hatta şahsı kendi kitaplarında da ümmün içinde de kendi kitabı el-üm kendi kitabı Risalenin içinde de var. Onu başka türlü izah ediyor ama izahlarını ayıklayınca getiriyorsun, istihsan oluyor. Zaten kendilerinin rahmetullahi bunun kötüye kullanılmasını istememiştir diye sonraki alimleri, şafi alimleri de izah ediyorlar. Biz de bunu böyle anlıyoruz zaten. Bunu deminki diyorum ya Allah rızasını ön plana çıkartmak İslam'ın istediğini ön plana çıkartmak, Resulullah'ın yolunu ön plana çıkartmak, bunun için yapmak diyoruz. Bu çok net bir kavram değildir. Ben de Allah rızasını yapmak için diyerek kötüye kaydırma. Şeytanın rızasına kaydırma günümüzde tam yapıldığı gibi. Bunu o kadar çok yapılıyor ki bu. Çağın gereği bunu gerektirmiyor. Şu şöyle oluyor, bu daha insancıl. Bu daha Avrupa evrensel bilmem ne beyan dünya bilmem birleşmiş milletler bilmem nelerine nelerine uygun. Avrupa normlarıydı, birleşmiş beyan Sanki dini mübin onlara uyunca değer kazanıyor, uymayınca kaybediyor gibi normlara uygun hale getirilir, vaziyete geldik. Dış dünya bunu kötü görüyor, garip görüyor gibi. Bunlara uygun olarak, yanlış olarak kullanmaya meyilli, bu yanlış olarak kullanılmamalı hep izah edilmeli. Onun içinde kitapların içerisinde veçhul istesan biz bu kanata varıyoruz ama delilimiz şudur diye istesan geldiği bir mutlaka onun az da olsa çok da olsa izahı da gelir gelmelidir de evet Ge geçebiliyor e geçmesini gerektirecek delil olursa geçebiliyor. Hamamdaki delil ilerden beri yapılıp geliyor oluşu nizaya sebep olmayacak insanların ihtiyacı e, ta ilk devirden İslam'ın geldiği günlerde de kadar hep kabul edilebilmesi, buna ihtiyaç duyulması. Bunu şunun için daha önce bir misal vermiştik. O da uymuyor diye. Ekmek yapıyorlar. Yoğuruyorlar. Mayalıyorlar. Lenen kafayı atıyorlar. Altına da atkı koyarlardı. Bir yumuşak kafayıcağımıza götürüp fırına veriyorlar. Eskiden para çalışmazdı. Fırıncı onu pişirir, ekmeğin birinde fırıncıya verirler. Ücreti de ekmekledir. E verirler, gerisin geri gelir. Şimdi fırından gelmiş pişmiş ekmek mahalleden geçiyor. Sa <gülüyor> kapı komşusunun tabii ekmekten mi geliyor? Bir tane ekmeği ona veriyor. Yeni sıcak ekmek. Çünkü şey değişiktir. Şimdi bir başka seferinde o komşu ekmek yapmaya gidiyor. Sıcak ekmeğe gelirken ekmeğini sıcak ekmekle ödüyor. Tamam. Şimdi kıyas tarafından aldık işe. Aynı cins olan şeyler gramajda da aynı olmalıdırlar. Değil mi? Bu aynı cins ama öbürünün ekmeği diyelim ki 500 gramdı. Bunun için 550 gram, 600 gram. Oldu mu? Olmaz. Normalde alışveriş olmaz. Ödünç desen ödünç de değil. Yani tencereyi sana verdim. Bir hafta sonra sen bana işin gördün ödedin. Veya iki gün sonra ödedin. Tenceremin aynısı geri geliyor. Ben sana onun kullanım hakkında ödünç vermiş oluyorum. Bu ona da benzemiyor. Bizim ekmek gitti. Yedin. Onun yerine başka ekmek verdin. Bu normalde alışveriştir. Alışverişe de uymuyor. gramajlar eşit değil. Bunda da istihsan öne geçiyor. Neden öne geçiyor? Bu komşuluğu güçlendirir, dostluğu güçlendirir. İnsanlar bu tip şeyleri hoş görür, niza meselesi yapmazlar. İslam'ın ana yapısıyla uyum sağlıyor işte. Akit derişle işte uyum sağlamasa da, İslam'ın hani değerler dediği, komşuluk hakkını gözetin dediği, birbirlerine kaynaştırmaya çalıştığı yapıyla uygun düştüğü için bunu hoş karşılıyor. Bu hamam meselesinde de öyle. Buna ihtiyaç var tüketimle karışık ama buna insanların ihtiyacı var ve bu nizalara sebep olmuyor. Dolayısıyla bunu ön plana çıkarıyor. Ha, bu... <gülüyor> Doğru yani günümüzde bir de keyif için yapılıyordan öte bir şey daha var. Vaktiyle hamama giden insanlar İslam'ın edebine de riayet ediyorlardı. Günümüzde karışık. Bu ayrı bir konu dedim. Yani dolayısıyla günümüzde hem buna çok fazla ihtiyaç yok, hem, hem de orada bir sürü ahlak kayboluyor. Öyle, öyle diyelim. Bu, bu nevi şeyler var, şikayetler var ve benzeri var. Yani bu e, kaplıcalarda, şurada burada da bakıyorsunuz, bir sürü tuhaf hallerle karşı karşıya geliniyor. Bu ayrıca bir konu. Evet yani günümüzde çok büyük ihtiyaç değil. Ama vaktiyle böyle bir yer olduğunu düşününüz. Bir insanın yani caiz değil derken hepten diyemiyorum. E, şunu var. Diyelim ki bazen insanların kendi eviydi, barkıydı, gurbette olan, çalışanıydı, iş yerinde olan insanlar e, çok uygun şey bulamıyorlar. Yani böyle bir sıkıntı yoksa çok doğru değil. Çok doğru, doğru değil ifadesini kullanabiliyorum. Hepten caiz demek için bunların da karşılığının e, örtülmesi lazım. Evet. Asla buna doğru değil. Bu caiz değil. Ayrı da olsa eğer kıyafete dikkat edilmiyorsa yine çok doğru değil. Evet. Bir şey daha var. Günümüzde hastalıklar da bu tip şeylerde ne yazık ki çoğalmaya yayılmaya başladı. Çok doğru değil. Ya kalabalık gideceksin da senin duygunu aşıl aşılayacaksın. Yani onları hizaya getireceksin veya çok fazla ona öyle yerlere meyletmek çok hoş değil. Evet. Evet. Evet. Yok hayır demeyelim. <gülüyor> yok yok hayır, hayır hayır hayır geldim geldim. Anladım. Şimdi ilerden beri iyi gelme meselesi şununla sınırlıdır. 1. Hani sık sık söylüyoruz. Selim fıtratlı yani vehimli veya hastalıklı değil. Selim düşünebilen diyelim ki 10 kişi, 20 kişi veya ilim ehli diyor ki bu doğru bir davranıştır. Fıtrata uygundur. insanlığın hayrınadır. Toplu hani e, toplum vicdanı demeye başladılar şimdi. Sadece vicdan değil, bilgi birikimi ve vicdan iç dünya hepsi bir araya gelerek ne diyorlar bir konuda doğrudur diyorlar. Bu değer taşıyor İslam nazarında ciddi bir değer taşıyor. Buna ne? Fıtrata uygun diyoruz çünkü senin fıtratlar bunu kabulleniyor diyoruz. Böyle olursa biz buna ilerden beri doğru geliyor. Mesela ekmek alım veriminde olduğu gibi biz selim fıtratlar bunu doğru buluyor, komşuluk gereği buluyor, insanlar birbirinden 50 gramı, 25 gramı, 30 gramı sakınmıyor. Bu komşuluğu güçlendiriyor diyerek zihnimizde olan bir birikim var. Yoksa zihnimizde daha baştan İslam'a zıttır. Doğru değildir, İslam'ın koyduğu prensiplerle çatışıyor ve aynı zamanda hakkında nas var. Yasaklık ifade eden nas var. Zaten ayet olan, hadis olan bir şey biz dokunma hakkına bile sahip değiliz. Böyle bir olsa yasaktır denilene bu dediğiniz yasaktır, doğru değildir. Selim fıtratta reddediyor. O günde reddediyor, bugün de reddediyor zaten. Böyle bir şey arada böyle ciddi bir fark var. Tamam. Yani aslında Ney? Yani, hı hı. Şimdi yani aerobik eğer yani kıyafetler düzgün giyirse kadınların bir araya gelip de bu nevi spor yapması İslam'a çok muhalif değil. Ama aerobik yapanların böyle bir derdi yok. Hem kıyafet açısından hem de milletin ortasında olmuş, şurada olmuş, burada olmuş çok fazla dikkat etmiyorlar bu konuda. Yoksa kendi aralarında bir araya gelseler, kendi ahlaki yapılarına, şeylerine uygun olarak yapsalar bununla çok fazla sıkıntı yok. kocaların da şimdi herkes cep telefonu, cep her şeyi kaydediyor. Başka şey daha, yani. Doğru. Onun için tavsiye ederim eğer böyle bir şey tasvire imkan yoksa kelimelerle tasvire Resimle, fotoğrafla tasvire hiç e, kapı açamayız. Evet. Doğru. Doğru. Evet. Devam edeceğiz yine. Yeri geldikçe konuşuruz. Üç. 2 demiştik. Daha de kaldık. Üç. Zaruret ve ihtiyaç sebebiyle istihsan. Zaruret ve ihtiyaç sebebiyle istihsan. Buna misal olarak kuyuların temizlenmesi deyiniz. Şimdi kuyudan da koptuk ama hala kuyular var. Hala develer, hala eşekler su çekmeye devam ediyorlar. Kuyudan çekileni kast edeyim sırtında çekileni kast etmiyorum. Develerle çekilen şöyle bir çıkrık var. Çıkırıkta ip var üzerinden ondan aşağıya şey sarkıyor. Deve geri geri geliyor kuyunun ağzına kadar kovalar suya iniyorlar. Onlarınki daha büyükçe oluyor. Doldu muydu? Deveye yürütüyorlar. Deve diyelim ki 20 metre yürüyor. Derin kuyularda çok kova da kuyunun ağzına geliyor. Çekiliyor oradan boşaltılıyor. Sonra yeniden hayvan geliyor. Akşama kadar hele elli kere, yüz kere hayvancağız geri gelip gidiyor. Cenab-ı Allah iyi ki onlara akıl vermemiş yoksa yanmıştık. <gülüyor> Padişahın birisi bir üzüm bahçesine avlanırken yolu bir üzüm bahçesine düşüyor. Adamcağız da bahçenin içerisinde şey suluyor, su suluyor. Su sularken konuşuyor ondan su istiyor, su içiyor. Arkasından da diyor ki merak ettim diyor. Kuyunun çevresinde bir eşek diyor, tur atıp duruyor diyor. Ne işe yarıyor o diyor. Bahçıvanla sohbet ediyor diyor. Bahçıvan cevap veriyor. Hünkârım diyor, o hayvan sayesinde ben bahçe sularım. O döndükçe diyor, şeyi döndürüyor. O da su çıkartıyor kuyudan. Dolayısıyla ben de onunla suluyorum diyor. Pekala diyor, onu anladım da diyor. Hayvanın gözü bağlı diyor. Niye dünyayı görmesini istemiyorsun? O da bağı bahçeli yeşilleri görsün. Kaçar mı? Ne eder? Niye diyor gözünü bağladın? Hünkârım sevap o değil diyor. Hayvancazın gözü açık olsa diyor döndüğünü anlıyor diyor. Gözü dönüyor hayvanın diyor. Bağlayınca düz yolda gittiğini zannediyor. Onun için bağlıyorum diyor. Padişahın bu da hoşuna gidiyor. <gülüyor> Pekala diyor. Boynunda bir çıngırak var diyor. Ben şimdi kendime göre düşünüyorum diyor. Cıngır cıngır edip duruyor. Hayvancağızın kafası ağrımaz mı diyor. O cıngırağı niye taktın diyor. Hayvana zulüm değil mi diyor. Hünkârım diyor. Bilmiyorum hayvan rahatsız olmuyor. Ama diyor o cıngırak benim işime yarıyor. Nasıl işine yarıyor? Cıngırağın sesi durunca diyor. Anlıyorum ki hayvan durdu. Bizim su gelmez diyor. Bir bağırıyorum ona. Hayvan dönmeye devam ediyor. Şimdi adam yılların tecrübesi bu. Belli bir oturakmış. Tabii padişah muzip böyle insan aklı eşek gibi mi düşünecek? Şimdi ondan sonra muzipçe soruyor. Ya hayvan durur da diyor durduğu yerden kafasını sallarsan olacak diyor. Bahçıvanca cevap veriyor. Ooo hünkârım diyor nerede öyle sizin gibi akıllı eşek diyor. <gülüyor> o anlamaz diyor. O durdu mu diyor çıngırak sesi hayvan durdu diyor. Ben ona bağırırım diyor o dönmeye devam eder. Şimdi Cenab-ı Allah onla, onlara göre yani kocaman hayvan senden kaç kadar hayvan sana itaat ediyor. Ve o şeyi yapmaktan da eğer yemeğini verirsen, otunu verirsen, suyunu verirsen, bakar kollarsan onu yapmaya da devam ediyor. Takdir ilahi böyle yoksa büyük sıkıntı çekerdik. Devam ediyor. Böyle. Geldik. Kuyuların temizlenmesi konusunda şunu dedi. Kuyuların temizlenmesinden girmişti. Kuyu diyelim ki kirlendi. İçerisine bir şey düştü. Bütün kuyunun suyunu çıkarttınız. Bir kere bütün suyu çıkmayan kuyular vardır. Sen aldıkça kaynar. Hiç bitmez. Bugün belki güçlü motorlarla onu şey yapabilirsiniz. Ben hatırlıyorum. Zemzem kuyusunda çalışabilmek için 14 tane motor çalışıyordu. Okuyu yeniden şekillendirebilmek için 14 tane motor su pompalıyordu dışarıya. bu borular saydığım için söylüyorum. Şimdi o şekilde kuyular var. Ama isterseniz boşaltsın. Boşaltmakla temizlenme bitmiyor ki. O suyu duvarlar da, topraklar da yan zeminde emmiştir. Onu da temizlemek o kadar kolay değil ama bir kuyunun suyunu bütünüyle boşaltmak Okuyu temizlemek sayılıyor, istisanendir. Yüzde yüz de artık temiz ve normal kabul ediliyor. Buna ihtiyaç var çünkü önleyemesiniz. Hele de kuyunun suyu siz aldıkça devam ediyorsa, diyelim ki bazen düşen hayvanına veya şeyine göre 100 kova çekmek, 200 kova çekmekten sonra abdest için, namaz için artık okuyu temiz sayılıyor. Buna ihtiyaç var, zaruret. Ve meşakkat büyüklüğü bunu kendiliğinden getiriyor. Bu var olduğu için söylüyoruz. Dört. Kapalı kıyas sebebiyle istihsan. Misal. Veli. Veli derken birisine veli olan, küçüklere, çocuklara veli olana kastediyoruz. Veli, velayeti altında bulunan kişilerin malında tasarrufta bulunma yetisine sahiptir. Yani bir çocuğun bir yetimin velisi demek o çocuk adına onun malında tasarrufta bulunur, alır, satar. Çoğaltır, yatırır, şöyle de bir bu arada çocuğu korumak, kollamak, malını da korumak ve kollamakla görevlidir. Buna yönelik iyi niyetle tasarrufta bulunabilir. Bu malı başka birine emanet de bırakabilir güvenilir birisine. Ancak mesela bu malla kendi borcunu ödeyemez. Bu ne oluyor? Veli'nin bu kadar yetkisine hemen bir set getiriyor. Veli bu mallı alım yapabilir, satım yapabilir, şunu yapabilir, emanete bırakabilir. Ama yetimin malıyla veya velisi olduğu bir çocuğun malıyla kendi borcunu, borcunu ödeyemez. Sonra ödeyecek bile olsa. Bunu kullanamaz. 5 Hocam 18 artık kendi... 18 yaşındaki artık kendi malının kendi sahibi ol olmuyor. Doğru değil. Vermeli. Şöyle olabilir. Kendisiyle konuşulur. Yani günümüzde biraz da kişiler, daha önce de konuştuk. Mesuliyet almaya almaya hayatın içerisine girmeye girmeye zihinler ve duygular geç olgunlaşmaya başladı. Tekrar ediyorum. Köyde kesinlikle şu anda köye gidin. 10-12 yaşlarındaki bir çocuk köydeki bütün işleri bilir. Hayvana bakmayı bilir. Tarlayı ekmeyi bilir. Süt mayalamayı bilir, işte yayık yaymayı bilir, yağ çıkartmayı bilir, peynir yapmayı bilir, çökelek yapmayı bilir, bilir de bilir. Ve bir evi rahatça evirip çevirir. Şehirdeki 12 yaşındaki bir kızın okula giderken çant çantasını annesi taşıyor. Öyle öyle gidiyorlar. Gitmeyince psikolojik rahatsız geçiriyor. Bir kız çocuğu annesi okula 3 gündür götürmüyormuş. Mide ağrıları, bilmem neleri doktora götürüyor, doktor psikolojik diyor. Ne ortaya çıkıyor? Üç gündür annesi götürmemiş onu okula. Arkadaşlarının yanında o mahcup olmuş, herkes anasıyla geliyormuş. Şimdi bu tip şeylere, sıkıntılara düştük. Şimdi 18 yaşına gelen bir insan, eğer mesuliyet üstense, dükkanda çalışsa, iş dünyasını çevirse, şunu yapsa, bunu yapsa, malında nasıl tasarruf etmeyi de öğrenir çocuk yaşlardan. Öyle bir derdi olmadığı için para elden ekmek su gölden babalar veriyor bunlar harcıyor nasıl olsa parayı ne yapacağını da bilmiyor. Fabrikatörün bir tanesi taksiye biniyor fabrikada iniyor taksiciye parasını verdikten sonra 5 lirada bağış veriyor. Taksici bir adama bakıyor bir paraya bakıyor fabrikatör anlıyor tabi. Ne oldu diyor efendim diyor 5 lira bağış verdiniz diyor. Daha dün kızınızı getirdim. O 50 lira verdi diyor. Şimdi fabrikatör anlıyor tabii. Evladım o verir diyor. Onun fabrikatör bir babası var diyor. Benim yok. Şimdi şimdi onlar parayı babadan rahat buluyorlar. Harcarken de rahat harcanıyor. Şimdi onu hayata tuturturmak için hepten hayata bırakmamak lazım. Küçük mesuliyetlerle olgunlaştıracaksınız. Sonra hayata vereceksiniz. Bu doğru. Ama normalde bir insan ergenlik çağına girdikten sonra artık malımı ben yönlendirmek istiyorum, tasarrufu bulunmak istiyorum diyorsa ona vermek zorundasınız ama ona bir büyük olarak son iyilikleri edersiniz. Şöyle yap, denemeler yap, şu ol, bu ol. Hayata tutunduktan sonra vermek güzel ama bu anla anlaşılarak olur. Hayır sen daha olgunlaşmadan malını da vermen demeyle olmaz. Bu caiz değildir. Anlaşıldı Olgunlaşmamışsa da olgunlaştırmak için adım atmak lazım. Yine de istiyorsa vermek zorunda. İstiyorsa vermek zorunda. Borcunu ödeyemiyor deyince kendi borcunu onunla ödeyemiyor. istesen şu, kişi kıyas gereği bu parayla veli olarak her türlü tasarrufu yapma hakkına sahip kendi borcu, borcunu ödeme ödemede nedir? Çocuğun borcunu değil. Kendi çocuğuna kendi borcunu ödemede bir tasarruftur. Bir başkasının yanına çocuğun malını emanet olarak bırakabiliyorsun. Ama şunu yapamıyorsun. Ben borcumu ödeyeyim. Ben de emanet gibi olsun. Gürün birinde gelince de çocuğa bu parayı veririm diyemiyorsun. Bunu buna, bu suiistimali kapattığı için buna yol kapalı. İzin verilmiyor. Beş örf sebebiyle istihsan mı dedik? İstihsan. Diyeceğiz. Dedik. Örf sebebiyle istihsan. Kitaplarımızın buna verdiği misali ben vereyim. Şirp hakkının satışı deyin oraya. Şirp. Şirp. Ş-i-r-b. Parantez açın. Bahçenin sulama hakkı deyin. Şerife'den geliyor. Bahçeyi satıyorsun. Bahçeyi alan onun falan arıktan gelme sulama hakkı da var. Onu da almış olur. Anlaşıldı. Biz Ahmet Aya suyu veriyorduk. Şimdi sana vermeyiz denmiyor. Şimdi bunu en çok nerede kullanıyorlar? Minibüsleri yazıyorlar. Hattıyla beraber satılık minibüs. Çok kıymetli. Döver hattıyla beraber satılıyor. O minibüsü alan aynı zamanda o hatta çalışma imkanını alıyor. Bu oldukça kıymetlidir. Bu normalde ne ilgisi var? O ayrı şey. O ayrı şey. Minibüs ayrı maddedir. O hatta çalışma ayrı bir maddedir. Arsa ayrı bir hadisedir. Nehirden geçen su ayrı bir hadisedir. Ama bu ikisi birbirine birisini alan öbürünü de almış sayılıyor. Bu örfte var ve kabullenilmiş durumda. mı? Altı, maslahat sebebiyle istihsan. Buna en açık misal, buna çok misal yok bu kötüye kullanılmaya daha açık olduğu için yani kötü zihin tarafından. Bunun çok misali yok ama misali var. Şimdi bakınız yani İslam hukukuna göre. Peygamber Efendimiz'in kendisi sadaka alamazdı. Tamam. Dolayısıyla Haşim oğullarına da sadaka vermemiştir. Yani Ehli olan insanlar da hatta biliyorsunuz Hasan'ın Hüseyin'in elinden sadaka şeyi aldıklarını almıştır. Yoktur. Onlara muhtaç olduktan, ihtiyaç duyduğunda devlet desteği, devlet hazinesinden direkt destek verilir. Sadakadan verilmez. Normalde zekat alamazlar, zekat da alamazlar. Tekrar ediyorum, Haşim oğullarından olan insanlar zekat da alamazlar, başkalarından. Sadaka da alamazlar, zekat da alamazlar. Bu insanlara ihtiyaç varsa, aciz düşmüşlerse, çalışa kendi imkanlarını kendileri temin edemiyorlarsa ne olur? Beytülmal destek verir. Pekala Emeviler verirler mi? Vermemişlerdir. Evet, daha sonra istihsan yoluyla bu insanlara devlet destek vermiyor diye insanlar zekat vermişlerdir. ilim ehli de alınabileceğine kanaat getirmişlerdir. Çünkü devlet hazinesinde onları koruyacak, kollayacak madde artık işlemiyor, çalışmıyor. İlim ehli de o çalışmayınca ne olur o sebeple bu insanlara düşenine, muhtaç duruma ihtiyaç hissedilir. Devlet elini uzatırdı, hazini el uzatırdı. Şimdi ne gibi? Kora gazileri gibi, eskiden İstiklal gazileri gibi ve benzeri böyle bir yapı vardı. Onlar el uzatmıyor diyerek bunlara zekat verileceği kanaatine istihsanen bazı alimler karar vermişlerdir. Normalde verilmemesi gerekirken. Anlaşıldı. Şimdi istihsanın hücciyet değeri diyorsunuz. Şimdi şunu yazalım demin söylediğimizi. Her ne kadar istihsan ile amelde meşhur olan Hanefi mezhebi ise de diğer mezheplerin de amel ettiği bir gerçektir. En çok da Maliki mezhebinin kitaplarında yer alır. Amidi, Amidi geçti daha önce. El-ihkam, fi usulül ahkamı var. Hemen hemen Şafii mezhebinde, mütekellimin tarihinde en çok kullanılan, okunulan, medreselerde okunan okulan kitap budur. Amidi, İmam-ı Şafii'nin de amel ettiğini söyler ve bunun örneklerini sunar. İstisam özetle bu demek. Evet bu açık kıyas değil ikinci perdedeki kıyas yoludur. Ama sebebi vardır. Sebebi tartışıldığında evet genel kaide şöyle şöyle olmalıdır. Ama şu noktada şu istisnada şu kaide uygulanırsa gerçekten Allah rızasına cemiyet yapısına İslam'ın ana prensiplerine daha uygun şey elde edilir, iyi niyetine dayalı olan bir kıyas yoludur. Dolayısıyla kıyastan sonra bu yerini almıştır. Kıyasa göre tatbik edildiği alan belki ondan onda bir oranında belki de daha fazla daha azdır. Yani kıyas belki %90 uygulanıyorsa bu ancak ona göre %10 belki de %5'in de daha altında uygulama alanı vardır. Ama uygulandığı noktalar iyi seçildiğinde, evet İslam'ın yapı ve ana isteklerine, prensiplerine uygun olandır. Noktaladık. Bundan sonra maslahatı örfü birlikte alacağız inşallah. Masalihi mürseli ile örfü birlikte alacağız. Evet. Bir de Evet. Evet. Duyuru gelirken, reklamlar bölümüne girdik. Duyuru gelirken siz de sorularınızı şey yaparsınız. Tabi reklam yapmayacağız ama hocam. <gülüyor> e, Medresinin erkek talebelerine inşallah önümüzdeki hafta dokuz buçukta kahvaltı ikramımız olacak. Hepinizi bekliyoruz. Ayırım yapmıyoruz. Bayanlar kendi e arasında hocam. Evet bu reklamın evet. en güzeli. Yani. E, gayet güzel. Mutlaka bekliyoruz. Hocam, bekliyoruz. Evet. Evet soruları Evet Evet, kapitalist dünya bunu böyle istiyor. bir borç para vermek var. Borç veriyorsunuz, adam size belli bir zaman sonra veriyor. Yani niçin veriyorum ben bunu? Neyin karşılığında veriyorum? Ben hiçbir şey kazanmıyorum ki. Adama veriyorum borcu, adam bana iki sene sonra veriyor. Diyelim. Yani niye bu? Bunun karşılığı nedir? Veyahut işte şimdi burada istihdam konusunda geçtiği gibi ee mesela orada da geçti. İşte ben mesela ee velisiyim birisinin. Onun parasını gözetiyorum, kendisini gözetiyorum. Niçin yapıyorum ki bunu? Yani bunun bir maddi karşılığı olmalı mı? Ben e, yani dini aşılardan bakmıyorum. Şimdi yani bu bana bir yük getiriyor. Ben onun malını koruyorum, sorumluyum onlar mesela falan. veya borç veriyorum, kendim zor duruma düşüyorum. Yani bunlar şimdi şu mantığın dışına çıkarsak eğer, yani şu anda bize sirayet etmiş olan bu e, şimdiki İslamiyet'in biraz dışındaki diyelim, mantığın dışına çıktığımız zaman bir Müslüman bunların için yapar. Ya yani ne kazancı var? Ya da bir kazancı olmalı mı? Evet. Anlaşıldı. Şöyle diyelim. Eğer bu açıdan bakarsak, İslam'daki birçok şeyi yerle bir etmemiz lazım. Şu yani, demek ki dünya sadece kapitalist ve kazanç açısından bakılmamalı. Ve daha doğrusu sadece maddi kazanç açısından bakılmamalı. Ben, ben, mesela, Sonra. Ben Evet Buna benzer yani Anladım Şimdi O yüzden Cenab-ı Allah ne diyor Birbirinizin elinizdeki malları Batıl yollar kullanarak icat ederek almayın ve yemeyin Karşılıklı rızaya dayalı Ticaret yolunu seçin diyor Normalde bir insanın Elindeki mal karşılıklı Alınamaz sen bu hakka sahip değilsin ama o sana karşılıksız verebilir. Bunu yasaklıyor, öbürünü teşvik ediyor. Bakınız, başkasının malını sen onun rızası dışında alamazsın diyor. Ticaret yolunu kullanın diyor. Başka türlü alman ve gasp etmen senin için yasaktır. Kendi kendine ben karar verdim, bilmem neyin bağımdaki üzümü yemeye, falan almaya, bunu diyemezsin, edemezsin, gelemezsin. Bunu bedeliyle ve karşılığını ödeyerek alacaksın. Ama öbür taraftan diyor ki fakire el uzat. İhtiyaca el uzat. Bu sana feyiz ve bereket getirir. Hani Ebu Derda'nın güzel bir sözü vardı. Ben Müslüman olduğum gün bir şey öğrendim diyor. Benim öbür dünyada da bir evim var. Başka bir yerde diyor. Başka bir yerde daha evim var diyor. Göçmeden evvel oranı döşemeye çalışıyorum. Eğer orayı döşemeyi düşünmezseniz birçok şey manasını kaybeder. Yetimle ilgilenmezseniz o size çok şey kazanır. Biz ne kazanmak istiyoruz paramızda? Dünyada rahat yaşayalım. Evimiz olsun, barkımız olsun, imkanlarımız olsun, aletlerimiz olsun, arabamız olsun, şuraya olsun, bu olsun diye. Bu hesabı, para ne işe yarıyor dünyada? Bu rahatı ettirmeye. Buna yaramıyorsa, vallahi tam enayilik. Biriktirip biriktirip ölüyorsun, başkası yiyor. Bu tam enayilik. Eğer sana dünyada bunu temin ediyorsa, bu bir kar. Pekala, ahirette sana temin ediyorsa, çok daha büyük bir kar. Dünyada huzurla yaşıyorsun, kim diye muhtaç olmuyorsun. Bu imkanı sana sağlıyor. Bir de insanlara iyilik ediyorsun. O da sana bir mutluluk duygusu veriyor. Bazen yapılan bir iyilik insana akşama kadar sevinirsin. Niye sevindiğini bilmezsin. Bazen bakarsın falana bir şey yapmıştım. O için için sana bir sevinç aşılamıştır. Akşama kadar onun huzurunu duyasın. Bir taraftan tedirginlik yaşarsın. Ne oldu bugün şunu yapmam gerekiyor da yapmadım. İçim o tedirgin ediyor dersin. Ya o kadar büyük değildi ama yine de tedirgin ediyor. Çünkü içine böyle bir duygu salmıştır. Şimdi bir kardeşimiz vardı, benimle konuşuyor. Konuşurken ara sıra durgunluk geçiriyor, ediyor gidiyor. Bütün alametler şeyi gösteriyor. Kendisine dedim ki, dişin mi ağrıyor dedim. Yok hocam dedi, ağrımıyor dedi. Sonra konuşmaya devam ettik, ben daha ısrar etmedim. Gecenin saat bir buçunda bana telefon ediyor. Hocam diyor, dişimin ağrıyacağını bildin, öleceğimi de bil. <gülüyor> Uykudan uyuyamamış. <gülüyor> Ağrı başlamış. Hissettiriyor, siz dışarıdan hissediyorsunuz onu. Şimdi bazen iyilik ve kötülük duyguları da böyledir. İçin için size bir his verir ve dünyada da size tesir eder. Ahiretteki tesiri çok daha büyüktür. Cafer'in bir oğlu var. Cafer radıyallahu anh'ın. Habeşistan'da dünyaya gelmiştir. Adı Abdullah. Cafer radıyallahu anh fakirleri seven bir insandır. Ebu'l fukara diye lakabı künyesi odur. Ebu'l fukaradır Cafer radıyallahu anh'ın. cafer tayyarın. Oğlu da hem irsi hem de o duygu olacak ki oğlu da çok fakir düşkünü seven kapısını açan bir insandır. Bir şair onu şiirinde dile getiriyor bu duygularını. Gerçekten üzerine düşünmeye değer. Dediği cümle şu. Bizim kaybettiğimiz şeyleri dile getiriyor. Günün hangi saatinde olursa olsun, ister gece olsun, ister gündüz olsun, o kapıyı çalsan, içerden seni güler yüzüyle karşılayan bir sima gelir karşına. Geldiğinden asla rahatsız olmayan, kapını çaldığın için sevinç duyan, seni gönlünden de gelerek içeri çağıran, sonra önüne ikramda bulunurken gönlünün duygularını da sana ikram eden, Seninle güzel konuşan, içindeki duyguları aktaran, iyilik sana aşılayan bir insan bulursun karşında. O kapıyı çalmaktan hiçbir zaman çekinmezsin. Rahatsız olacak demezsin. Hep o sevgiyle açarsarak kollarını. Dostluk bulursun, sıcaklık bulursun, ikram bulursun. Evine hoş duygularla dönmenin izzeti ve şerefini yakalarsın. Ona minnet duyarsın. O dünya malının fani olduğunu bilen bir insandı ama fani olan malı ebedi hale getirecek kadar zeki olandı diyor. Mal fani ama insanı ebedi hayat hazırladığı zaman ne oluyor? Ebedileşiyor. Sana güzel bir dünya hazırlanıyor, ebedi bir dünya hazırlıyor. Şimdi düşününüz, bütün bu iyilikleri yitirirseniz, kaybederseniz, sırf dünya menfaatıyla hesap ederseniz birçok şey manasız kalır. Olan hadiseyi anlatıyorum. Antalya'da bir turiste, tatildeki bir turiste babasının ölüm haberi geliyor. Cenazeyi bekletelim mi ne arzu edersiniz? Cevap veriyor. Şimdi tatilimizi bölmeyelim. Siz onu belediye olarak belediyeden geliyor. Defnediniz gelince biz paralarını öderiz. Tatil yarıda kesmiyorlar. Devam ediyor. Şimdi böyle bir anlayışa gayet rahat dönüşür. Onların dünyasında bu yadırganmıyor. Bizim dünyamızda yadırganıyor. Giderek biz de oraya doğru gidiyoruz. Bu yadırganmayacak. Artık o hale geliyor. Dahasını düşüneyim. 1970'li yıllarda Amerika'da bir çocuk mağazasının camında bir yazı var. 1920'lerde işte çocukları döverek terbiye ediniz. Aradan 10 yıl geçmiş anlayış değişmiş çocukları severek terbiye ediniz. Bu sefer herhalde sevmez fazla mı şımarttı? 1930. Yerine göre hem dövün hem sevin. İş değişmiş. Şimdi biz de 40. Fayda vermeyince istediklerine engel olun. Her arz ettiğini anlamayacaklarını zannetsinler terbiyede iyi bir yöntemdir. Gidiyor gidiyor 1970. Son cümle biliyor musun? Çocuklar mı canı cehenneme diyor. Yadırgamayın. Bu şaka değil. Yani oraya mizah için asılmış o yazı. Ama bu şaka değil. Çocuk sabaha kadar sana konser verecek. Uyuyun Tatile gidemeyeceksin. Keyfince yaşayamayacaksın. Canlı isteyince evlenip canlı isteyince boşanamayacaksın. Aile bilmem ne bütün bunları düşündüğünde o çocuğu Müslümanca yetiştirmeyi, ecir kazanmayı, geride hayırlı evlat bırakmayı, Cenab-ı Allah'ın gönlüne yerde annelik, babası duygusunu hissettirerek büyümeyi, filizlendirmeyi, bütün bunları yabana atarsan, çocuğun kahrı hakikaten çekilmez. Onun gülücükleri seni sevindirmez. Onun acı, hastalıkları sabaha kadar seni uykusuz bırakmasına katlanmazsın o zaman. Hakikaten hayat böyleye dönüşür. Ahireti unutursan, Mevla'nın rızası unutursan birçok şey manasız gelir. Ama yetim bakmak, Yetim büyütmek, onun külfetlerine katlatmak sana çok şey kazandırıyor. Bunu hesap edersen evet, birisine borç vermede karzı hasene deniyor. Sadaka vermeden daha kıymetli kabul ediliyor. Neden? Sadaka isteyen insan alışmış, ihtiyacı olmadan da isteyebilir. Ama borç isteyen insanın bir derdi vardır, bir ihtiyacını. Onu görüyorsun, elhamdülillah yola çıkıyor, aklına geldikçe de sana dua ediyor. Bu çok güzel bir duygudur. Kaybını da önlettiriyor sana. O kaybı da arada değer kaybı varsa onu da ödettiriyor ve önlettiriyor. Hatta bir şeye daha teşvik ediyor. Sana zorlamıyor ama gün gelir kardeşine darda görürsen, vakti tecil edersen daha iyi iş işlersin diyor. Ama sana tacir etmek zorundasın demiyor. Ona anlayış göster diyor. Genişe çıkışını bekle diyor. Bazı bölümler teşvik, bazı bölümler zekatta icbar ediyor ama öbüründe icbar etmiyor. Zekatla manasını kaybediyor o zaman. Ben niye zekatla teriyle kazanmışım? Niye ona vereyim ki? Ama verirsen bu fakirin gönlünde biriken elektriği, zengine karşı bir elektrik birikir. Hele de akrabadansa. Onu yere indiriyor. Allah razı olsun hem kazandı hem bana da verdi bak diyor. Ve benzeri duygular. Bunları İslam böyle olunca insanı insan yapan değerler yükseliyor. Ve bu da arzu ediliyor. Eğer gerçekten sadece dünya gözüyle, kapitalist gözüyle, maddi gözüyle bakarsan hakikaten değeri yok. Ama onun çok değeri var. Böyle demek çok şey söylenir. Bu bu kadarla durayım çünkü çok birlikte. Evet. Kazası olan sünnet namazı kılamaz diye bir kayda var mı? Yok. Kazası olan sünnet namazı kılar. Revatip sünnetleri haydi haydi kılar. Eğer böyle bir anlayış varsa bu teravihe manidir, günün namazlarına manidir, birçok şeye manidir. Sabah namazı ki vacip derecesinde gören sünnete âlimler validir, ma manidir. Hiçbir mezhepte yok. Şafiilerde kesinlikle var gözüyle bakılıyor, hep böyle aktarılıyor. Yok, yanlış. Merak eden, araştırmak isteyen varsa İmam-ı El-Mecmû diye bir eseri var. Nevafil bölümüne bakarsan... Kaza namazı borcu ovanın nafileleri makbuldür diye direkt böyle başlıyor. Anlaşıldı. Bununla ilgili bunu durmadan TGRT'de Osman Hoca var Sağ olsun körükleyip duruyor. Çünkü kimyayı ne var? Saadeti Ebediye bir kitapları var Hüseyin İlmi için o kitapta yazıyor. Onda yazınca akan sular durur onlara göre bize göre durmuyor. Bize göre ana kaynaklarda muteber kaynaklarda ne geçerse o geçerlidir. İmam-ı El-Mecmuh isimli bir eseri var. Mühezdebin Şerhi'dir. Hadis ağırlıklıdır. 17 cittir. Çok güzel bir kitaptır. Evet. Evet. Çok güzel bir kitaptır. Muteberdir. Şafii mezhebin fıkhında İmam-ı demir demirbaştır. Yani sarsılmayan dağdır. Bu bir gerçektir. Dolayısıyla o açık bir ifadeyle söylüyor. Zaten önünde de şu hadis var. Bir insan yarın kıyamet günü ilk defa namazdan muhasebe edilecektir. Namaz muhasebesi güzel olan insanların geri kalan hesapları kolaylaşacaktır. Eğer farz namazında bir insanın eksik varsa nafilelerinden tamamlanacaktır diyor. Hadisin kendi içerisinde de dolayısıyla işaret var ki farz namazın boşluğu nafileden tamamlanacak. Dolayısıyla... Bunu izah ederken ona da geçiyor. Evet. Kazaya kalan, namaz, kazaya kalan bir namaz nafile olarak? Hayır. Çok böyle kazaya kalan bir namaz nafile olarak şey yapılamaz kal çünkü o farzdır nafile şu demek bir insan üzerine farz veya vacip olmadan kıldığı namaza nafile denilir. Kaza farzdır. Bir tek Hanbeli mezhebinde bazı al alimlerce kasten kaza namazı onlarda da var. Kasten kaza kılınmayan bir namaz kaza edilemez anlayışı var. Yoksa kazanın yerine sünnet kılınmaz Onlarda zaten sünnet kılınır. Günün revatib sünneti zaten kılınır. Ney? Yani bu namazı kazaya vaktinde kılamayış, kazaya bırakış sebebi ciddi değilse bu bir vebaldir. Ciddiyetsizliğine göre de veya ciddiyetsizliğine göre de vebali azalır veya çoğalır. Rabbim biliyor o tarafını. Ama bir namazın, vaktinde kılamayan namazın sonra kazası alimlere göre vardır. Allah Resulü bir sefer dönüşünde biliyorsun uyumuş kalmışlardır, Bilal'de uyumuştur, kalkmış kaza etmişlerdir. 4 kadar namazı Hendek Gazvesinde savaşla kılamamışlardır, kaza etmişlerdir. Bir namazın şeyden sonra kendi vaktinden sonra kazası meşru olarak vardır. Bir şey daha. Ayet-i kerimede de orucun kazası var. Yolcuların, hastaların sonraki kazası var. Oruç da bedeni bir ibadettir. Dolayısıyla daha sonra kaza edilebilir. Namaz da bedeni bir ibadettir. Kaza edilebilir. Birkaç açıdan kaza var. Ancak Hambeliler direkt Nas'ı alan insanlardır, ee, Nas'taki zahiri alan insanlardır, onlar diyor ki Allah Resulü kasten bırakmamıştı diyorlar. Kasten bırakmazsa var, bırakırsa yok, Allah Resulü'nün kasten namaz bırakacağını hayal bile edemiyoruz. Dolayısıyla bu bir anlayıştır, kanaattir, tamam saygı duyuyoruz derler ya saygı duyuyor, duyuyoruz ama kaza vardır. Ve e, kaza namazı kılmalıdır. Bu da revatip sünnet dediğimiz sünnetlere mani değildir. İnsan bu sefer sünnetten kopar, teravihten kopar, namazdan kopar. Bu ayrı bir fazilet getirir halbuki insana. Hı hı. Hayır yani geriye bırakmak daha doğrudur çünkü namazı vaktinden önce kılma çok tehlikelidir. Çünkü önce üzerinize farz olmayan bir şeyi kılıyorsunuz. Bu genel kaydının hepsine muhaleftir. Ama Cem meselesinde de öyle. Cem'e mesela e, kim cevaz veriyor? Genellikle Şafiiler cevap veriyor. O da nerede cevaz veriyorlar? Hanbeliler de öyle seferde cevaz veriyorlar. Bir de aşırı yoksa iş dünyasında çalışırken cemi hiçbirisi böyle bir şey gündeme getirmiyor. Meşakkatli işte cem edilir diyen hiçbir alim bilmiyorum ben. Haliyle geriye bırakır, bırakılırsa gerçekten meşakkat var. Gerçekten yapamıyor ise geriye bırakılırsa geriye bırakıt sebebine göre de, de, tekrar ediyorum vebal alabilir ama namaz en azından üzerine yazılmıştır. Yazılı olan bir namazı bu sefer e, yerine getiriyor. Dolayısıyla düşer. Ama öne almak çok tehlikeli bir tavırdır. Ee, ondan sonra öne aldı, kıldı. Sonra da namazın vakti girdi, üzerine yazıldı, kaldı. Böyle olur. Bu detaylı bir konu. Yani inşallah yeri gelince ayrıca başka sebeplerle üzerine dururuz. Yine sorunun devamı. Şafii bir Müslüman bazen hafii mezhebine göre amel edebilir mi? Bunun şartları var ve uzunca bir şey. Bunu zaman zaman gündeme getirdik. Kadının kadına imam olması doğru mu? Hz Ayşe'nin imam olduğu sahih mi? Nadir. Kadın kadına imameti Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Ama mekruhtur demek, kılarlarsa caizdir demektir. Şafilerde caizdir. Yine e, genel cemaat olmamak şartıyla, yani cami gibi şeyler cemaat olmamak şartıyla. Ama kadının kadına imameti ve kadınlar cemaati oluşması mekruhtur demek, her zaman yapılamaz demek değil. Bazen tercih edilebilir. Nasıl tercih edilebilir? Mesela teravih kılınacak. Anlaşıldı Taraveh kılınacak, kadınların içerisinde birkaç surecik bilen var. Başkasının okuduğu zaman yanılan var. Telefuzu doğru olmayanlar var. Böyle olunca, diyelim ki orada da kadınlar meclisi var. Kur'an okuyorlar, mukabele okuyorlar. Kalkıp namazı cemaatle kılabilirler. Kadınlar cemaat olduğu zaman imam, ön safın önüne durmaz. Ön safın ortasına durur. Yani kadınların arasına durur. Birlikte namazı kılarlar. Böyle imamet yapar. Tercih edilebilir. Ama genel manada cami ve meydanlarda diyelim ki kadınlar camisi deyip oraya bir kadın imam tayin edip bu, bu şey bu şeydir. tercih edilebilir ama kadın cemaati asıl değildir. Evet. Teraveh kılarken olabilir. Onun için diyorum. Çünkü kadınların içerisinde kıraati iyi olan var, iyi olmayan var. Şu var, bu var. Buyur. Olabilirsin. Tabii. İmam sen olacaksın. <gülüyor> evet bu, bu demek yani şu olarak şunu da düşünelim yani tekrar ediyorum kadınlarda hani biz kırılmasın edilmesin duygu hakim diyoruz bu yerine göre iyi bir şeydir yerine göre olumsuzdur yerine göre diyelim ki bir caminin imamı kadın olsa valla dumanını attırdılar yani <gülüyor> Şöyle zaman zaman ama şöyle diyelim yani erkeğin daima şeye gitmesi daha iyi. Camiye gitmesi çok koptuk camilerden. Sağ olsun imamlar da bizi soğuttu. O da ayrı bir konu. Ama bu, bunu düşünürsek erken camiye gitmesi geri dönüşte mesela sünnetini evinde kılabilir. Bir de ondan bir şey yaptık. Yani eskiden evden sünnet kılır, camiye giderdi, iştirak edilirdi, gelinirdi. Evlerde sünnetten. Çünkü çocukların babalarını da namaz kılarken görmesine ihtiyaç var evin buna ihtiyacı vardır, iş yerinin bazen buna ihtiyaç, çırakların buna ihtiyacı vardır, ee, çalışanların buna ihtiyacı vardır. O gerçeği unutmayalım. İş yerimizde bir köşeceğimiz mescit güzel bir köşecik, öyle karanlık bilemneye gözenirak değil, güzel bir köşeceğin meşhur olması ihtiyaç vardır bu, bu kabilden. Ama erkeklerin cemaate gitmesi asıldır. Evet. Günümüzde istisan yapabilecek yeterlikte Allah razı olsun koruduğu düşündüğümüz bir ölçüyü tutacak bir istisan kapısı hala hala açıktır. Ehli insan varsa hala açıktır. Kapı kapanmaz yani genellikle. Bir babanın örneğin sünnet olmuş bir çocuğuna takılan hediyeleri, altınları borca girme durumunda kullanması da hayır baba veli değildir. Baba babadır. Baba bunu yapabilir. Kıyas edip istisana göre sonra da ödemesi caiz değil mi? Caizdir. Baba babadır. Baba veliyle kıyas edilmez. Evet, Yahut yazıları canlı yazın. Sularla ilgili bahsettiğiniz, Hazreti Şerif'te tadı, rengi, kokusu geçiyor, e, fıkıhta da geçiyor. Bir suyun temiz olabilmesi için üçünün de temiz olması mı gerekir? Hayır, yani tadı, rengi değişebilir bazen ama içerisine neyin karışarak renk değiştiğini bilmeniz gerekir. Yağmur yağmış, bulanı su karışmış, başkadır. Halic'in suyu gibi baş, başka şey karışmış, başkadır dolayısıyla e, rengi tadı neyin karı rengini değiştirdi tabiatı vardır bir de bunlar suyun vasıfları rengi tadı kokusu vasıfları bir de akıcılık koyuluk vasfı vardır eğer o tabiatı vardı akıcılığını kaybetmişse bir su o zaman da şey olmaz abdest alırmaz bir de abdest almadaki temizlik ve içme temizliği birbirinden ayrıdır misal olarak söyleyeyim üzüm suyu temizdir Nar suyu temizdir, kana kana için. Ama nar suyuyla abdest alamazsınız. Caiz değildir. İşte işte. Anlaşıldı. Deniz suyunu içsen hemen tükürürsün. İçirtmez sana Nasrettin Hoca'nın yaptığı gibi. Ama deniz suyu abdest ve gusül açısından temizdir. Yani farklı değerlendiriliş açısından bakıyoruz, ona göre değerlendiriyoruz. Eğer böyleyse zaten o da demiz. Deniz suyuyla abdest alınır mı? Hem de nasıl alınır? Halil şu hariç. Yani etmiyor, şey ayrıntılı açıklar. Niyet etme şafiiler de var. Hanefiler denize düşse temizdir. <gülüyor> Hamsi temizdir. <gülüyor> evet. Böyle. İmam Şafi bu ibadettir, yani niyet etmelidir diyor. Evet. Evet evet. Hanefilerde caiz dediğim gibi. Şafilerde ayrıca Tertibe riayetle ve niyetle abdest alacağın arkadaş. Dualarınız için teşekkür ediyorum. Yani selamlarınızı da almış kabul ediyorum. Ee, Katlinin bankalarının altın hesabında altın almak isteme uykun mudur? Biraz altın meselesi daha şey konuşalım karışıkça. Biraz riayette sıkıntı var. Yüzde iki civarında kar payı vermekteler. Kar paranı kazanıp veriyorlarsa bir şey değil. Yani neticede. Bunun içinde de şeyi takip ediyorlar. Bu da bizim bankaları takip ediyor diye karşılanmıyor ama bankalarda ticari hayattaki getiriyi takip ederler. O açıdan çok büyük değil ama bugün bize bu altın hesabında da finans kurumlarının bazı yatırımlarında da rahatsız eden durumlar var. Biz onlara ihtiyaç var diye koruyup kollamaya çalışıyoruz. Onlar kendilerini çok iyi koruyup kollamıyorlar. Bu biraz uzunca bir mesele. Banka promosyonları, e, finans kurumlarının da sıkıntı yok. Diğer, bankalar. Diğer bankalardan ne alıyorsunuz? Neyin karşılığı? Ba Eğer maaş, maaş promosyonuysa. Ben de onu diyecektim. Bunu almalısınız. Kendinize değil, dağıtmalısınız. Vakıflara, derneklere verebilirsiniz. Faiz evet, faiz parası hükmünde. Faiz parası hükmünde. Bunu tamam olarak söyleyeyim. Mesela bir hocaefendi ismini de söyleyeyim. Benim sevdiğim, takdir ettiğim insanlardan Cevat Akşit Hoca'ya soruyorlar. Cevat Akşit Hoca caiz olduğu kanaatinde. Niye? Akit karşılığı vermiyor. Gönülden, kendinden gelerek veriyor diye. Ee, bu açıdan olsaydı bir insan bana borç verilmiş. Öyle bir dar zamanımda verilmiş ki ben de öderken fazla fazla ödüyorum. ve hatta hediye sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu faiz değildir. Doğru. Cevat Hoca'nın bu bakışı da doğru ama bankaya Maaş yatırırken de müessese de şahıslar da biliyor ki banka bunu teşvik ediyor kendisine yarasın diye bunu teşvik için veriyor. Yata, veren insan da bunu bekler, beklentiye dönüşmüş bir durumda. İki taraf da bunu biliyor. Adına koysalar da biliyor, koymasalar da biliyor. Evet. Konuşuyorlar, pazarlık ediyorlar. Dolayısıyla caiz olmayacağı kanatını taşıyorum ben. E, mahzurlu yoldan gelen paranın gitmesi gereken yerde de tasadduktur. Bu sınırlı değildi zekat gibi. Yani vakıflara, derneklere, müesseselere, fakirlere. Bir de fakirlerin giyeceğine değil, giyeceğine, giyeceğine değil kömür gibi, elektrik faturası gibi yan masraflarını tercih Bu edeptir, bağlayıcı değildir. Ama tasattuk edilir. Doğru olan budur. İşte aklı şahıs yapmıyor deniyor ama yani aklı şahıs yapmasa da bunun için akit yapılıyor. Bunun için beklenti yanak. İki tarafta şahıs da biliyor ki böyle bir şey gelecek. Beklentiye dönüşmüş durumda. Allah'ın sevdiklerini sevmeyeni sevmemek ve bunlardan selamı kesip uzaklaşmak doğru mudur? Size zarar veriyorsa evet. Hayır. Kazanmak istiyorsanız gerçekten siz ona galipseniz kazanmak istiyorsanız kopmayınız. Biz de o zaman kim, nereden kardeş kazanacağız? Nereden insanların hidayetine vesile olacağız? Daha önce anlattım. Abdullah İbni Revaha Ebu Derda'yı uğraşmış, uğraşmış, uğraşmış. Çok güzel konuşan bir insandır, şairdir, ediptir, ahlaka güzeldir. Kan kardeşidirler, kardeşlikleri devam ediyor, olmamış. Sonunda baltayı almış, gitmiş keseri, evdeki putunu halletmiş, adam onda o zaman adam olmuş. Bazen vazgeçmemiş yani, ümidini kırmamış, şey etmemiş, gitmemiş. Bazen ele baltayı almak gerekiyor, öyle diyelim ama tebliğdeki üstü tatlılıktır. Ama öyle bir zındık ki sana da zarar veriyor. Ailene zarar veriyor. İrtibat kurdukça zarar geliyor. Seni soğutuyor ve benzeriyor. O zaman doğru olan uzaklaşmaktır. Yoksa bu insan Allah Allah'ı işte İslam'da değil ve İslam'ı davada değil diye biz onu terk etmiyoruz. Yani o insan sana şer bulaştırıyor diye terk etmek zorunda kalırız. Akrabalık bağını koyumu korumakta fayda var. Evet akraba farklıdır. Hatta ayet kerime ne diyor? Sizin babanız Anne babanız sizi Allah'a şirk koşmaya zorlarsa, cahedeke diyor, cahet bir değil, iki değil, ısrar veya Allah'a isyana zorlarsa onlara itaat etmeyin diyor. Anne babaya itaat etmeyin diyor. Ancak o ve huma diyor, onlardan ayrı bil maruf, marufa onlara hala iyi muamele edin, hukukunu gözetin diyor. Bunun en büyük örneği de herhalde Abdullah İbni Übey İbni Ne oğlu Abdullah. son ölmüş gitmiş kurtarmaya çalışıyor yavru. Babası ölmüş gitmiştir. Onu öldükten sonra da Peygamber Efendimiz'den ölünce gelip hırkasını istiyor. Niye? Babasını kefenleyecek. Peygamber Efendimiz de veriyor. Peygamber Efendimiz'den rica ediyor. Gelip başına, kabir başına dua eder misin ya atıyor. diyor. Peygamber Efendimiz dua, kalkmayı kalkıyor çocuğun hatırına. Hazreti Ömer'i teninden yakalıyor. Ya Resulat, münafık diyor. Münafık diyor, gitme diyor. Peygamber Efendi Ömer diyor, ben gitmeyi tercih ediyorum. Ve gidiyor. Sonra ayet iniyor. وَلَا ala عَلَىٰ قَبْرِهِمَ diyor. Bir daha kabir, böyle insanların kabir hocuna durmayacaksın. O tip yerlerde gidip saygı duruşunda bulunmak doğru değildir. Bazı hocalar sigaraya en fazla mekruhtur diyorlar. Tahrimen mekruhtur. Bunu uzun uzun konuştuk. Tahrimen mekruh eşittir haram. Dur. Ve kıyas ettiklerini söylüyor. Neye kıyas ediyorlar Vallahi Allah haramlığını kabul etmeyenler, değerlerini yani aşırılıkla suçluyorlar. Yani hayır yani ke, Hanefilerin tahrimen mekruh diyeceği diğer mezheplerdeki haramiyet ifadesine eşittir, bilesiniz. İsti, e, i̇stihzanın demişsiniz. istihza olmaz. O alay manasına gelir. İstihsanın şartları nelerdir? E, işin içerisinde deminki de işin içerisinde ne olacak? Kıyasın uygulamanın gerçekten meşakkat getirdiği, zorluk getirdiği istihsan uygulamasının İslam'ın ana ruhuna daha uygun olduğu kanaat olacak. Şartı asıl budur. Şartı budur. Evet. Açık nas ol arekinde de tabii naslara, şunlara açık naslara muhalif olmayacak. Köylerde imanlık yapan hocalar hem devletten maaş alır hem de köydeki yaşayanlardan zekat alıyorlar. Fakirseler alabilirler ama hocaların zekat alması çok doğru değil. Çok doğru değil çünkü bu sefer hoca muhtaç insan konumunda sözü dinlenmez insan konumuna düşüyor. Hayır. Ama bu devlet hocaları bu konuma düşürmeyi istemiştir ve alıştırmıştır. İstemiştir ne demek? Ben basit bir şey söyleyeyim. Benim küçük amcam öğretmen. Onu babam okuttu. 249 lira maaş alıyordu. Küçük amcam öğretmen oldu ve Babam 255'e mi çıkmıştı maaşı? O 370 liradan başladı. Tamam. Yılları 5 çocukluydu. Yılların hocasıydı. Böyleydi. Bu duruma düşürüldüler. Devran değişti durmadı. Hafız olduğu için ek maaş da geldi. Bir derece geldi. Şöyle oldu böyle oldu. İmam Hatip Okulları öğretmen okulluğu 6 yıldır. İmam Hatip Okulları 7 yıldır. Öğretmen okulundan bir yıl fazladığı olduğu için İmam Hatip olarak göreve başlayanlara ek bir derece geldi. Dünya değişti. Ama o güne kadar yarı maaşla çalıştılar. Bu yıllar yılı sürdü. Ta 70'li yıllara kadar sürdü. 70'li yıllara kadar da bu insanlar muhtaç yaşadılar ve buna alıştılar. Şimdi de arkasından ondan sonra konuşuluyor. Böyle bir konuma alışkın hale getirdiler. Bu çok acı acı bir gerçek ama hocalar mümkün mertebe artık elhamdülillah o günler geride kaldı, o sıkıntılı günler mümkün mertebe gerçekten muhtaç değillerse veya kendi şeylerinin kendileri görüyorsa zekat almamalarını tavsiye ederiz. Bu sözlerini de mevkilerinde daha güçlü kılacaktır. Dolayısıyla insanlar dikkat etmelidirler. Zaruri olmadıkça mezheplerin telfik edilip kolaylığı alınarak amel edilmesi caiz midir? Değildir. Çok telfik edilmesi hiç caiz değildir. Mezhepler mezhep olarak kalmalıdır. Telfik ayrı bir anlayıştır. Şöyle bir anlayıştır telfik. Her mezhebin sahih olan yanlarına, uygun olan yanlarına alalım. Yeni bir mezhepeyi bu tercihi kim yapacak? Ben yapayım dese razı olmazlar. Kimler yapacak? Yamuklar yapacak. Bu beşinci bir mezhep olmaz mı? Her mezhebin kendi içinde bir plan projesi vardır. Bir yapısı vardır. Birbirine eksiğini yediğini dolduran tarafı vardır. Ya sen bir plan proje üzerine bunu yüksel Bu yeni bir mezhep demektir. Ya da işine geleni alıyorsun, çatışan çatışmayan. Bu çok sıkıntılı bir şeydir. Ama bu asıl şunun için, bunu uzun uzun konuşuruz, bunun çok getirdiği sıkıntılar var. Çünkü bir prensip hukuk gidip başka yerde bir başka şeyle çatışmamalıdır. Çünkü karşına bir gün o dikilir. Niye burada sen böyle dedin de gittin de vakıflar hukukunda şunu demedin. Çünkü aynı kayda onu demeni gerektiriyor. İslam hukuku içerisinde bir bütündür. Birbiriyle çatışmaz. Ama böyle yaparsan çatışır. Çünkü sen rastgele seçtin. Böyle bir hukuk sistemi yok. Ayrıca bu şuna zemin hazırlanmaya çalışıyor. Gün gelecek şiddetle onun için çalışılıyor. Dinlerin en çağdaş, en insancıl Avrupa normlarına Evrensel beyannamelere uygun yanları bir araya toplamalı, küresel bir din oluşturulmalıdır. Bu söylenmeye başladı. Mezheplerin birleştirmek, bunu birleştirmeye adımdır. Bilesiniz. Bunun için çalışılıyor. Evet. Kurbanla ilgili benim yaşadığım yer İstanbul, ama kurban bayramında kurban kesmek aile zire yetişen Samsun'a gidiyorum. Kurban Samsun'da kesip orada dağıtıyoruz. Kurban kabul oluyor mu? Kabul oluyor. Allah bereket versin. Kurbanda seferilik var mıdır? Kurbanda seferilik ayrı bir konu bu soru. Kurban, evet kurban mukim üzerine vaciptir. Doğru. Arkadaşlar şunun için diyorlar. Mukim üzerine vacip olunca sen Samsun'a gidersen mukim olmaktan çıkıyorsun. Üzerine vacip değil. Şimdi bunu kurbanı düşürmek için vacibi düşüreyim diye yaparsan bu mekruhtur. Bu caiz değildir, bu vebal getirir. Ama hayır ben orada gideceğim, sıl ayıremde kurbanımı da keseceğim. Dolayısıyla daha rahat kesiyorum, köyümde kesiyorum. Bu vesileyle de akrabamı görmüş olup gelip bu kurban caizdir, geçerlidir. Neye benzer bu? Sefere çıkan insanın üzerine cuma namazı da vacip değildir. Yerine öğle namazı kılabilir. Ama gidersin camiye cuma namazını kılarsan namazı yerine getirmiş olursun. Burada da kurbanı yerine getirmiş olursun. Kurbanı iptal için değil yerine getirmek için seferdir, geçerlidir. Mest aldıktan sonra hemen mı giymek gerekir. Daha sonra abdest bozulmadan giyebilirsin. Abdest bozulduktan sonra giyersen olmaz. Tamam. Aradan zaman geçtikten sonra giyilebilir mi? Evet giyilebilir. Abdest bozuluncaya kadar çünkü sen abdestlisin. Diyelim ki 3 saat sonra giy. Abdestliysen o ayağını yıkarak aldığın abdest üzerinde varsa giyebilirsin. Nazar boncuğunu zevk olarak taşımak doğru mudur? şüphelidir. Doğru değildir. Nazar boncuğunun resmi dahi olsa üstünde bulunur ve vefat edersen imansız imansız ölmek nedir? Yani, bu buna, yani iman kalpte olduğu sürece insan imanlıdır. Nazar boncuğunu belki şamanizmden gelme bir hastalıktır. Hala boncukçuluk vardır şey dünyasında ama şöyle bir şey var. Eee İnsan nazar boncuğunu belki şu şekilde bir faydası var. Diyelim ki görünür bir yerde olunca gözün ilk bakışı daha tesirlidir. En çok elektrik yüklü olan da o ilk bakıştır. İlk bakış boncuğa yüklenirse belli bir orada boşaltma yapar. Bunun ötesinde şamanizmden gelme bir anlayıştır. Dolayısıyla faydası yoktur. Şey Eğer faydasına inanılırsa, bundan öte bir faydasına inanılırsa dolayısıyla zarar getirir. Eskiden nazar hiç kabul edilmezdi, şimdi kabul ediliyor çünkü bu konuda epey başarılar çıktı. Ben bir zamanlar görmüştüm, sırlı vazo var ya, bu içine çiçek miçek kullanan bir arkadaş, Asubay bir arkadaş, bakarak şişeyi çatlatıyordu. O vazoyu çatlatıyordu bakarak. Tavukları uyutabiliyordu, hayvancaz arka üstü pat diye düşüyor. Kedi, kedi uyutamıyor, kediye çalışıyor, kedi bir de bakmıyor. Tavuğu şey yapıyordu, kedi ona bakmıyor. Uyutamıyordu. Gözün tesisini artık herkes kabul etmeyen başladı. Eskisi gibi inkar edemiyorlar. Ama e, nazar boncuğu ayrı bir konudur. E, dolayısıyla çok doğru değildir. Yanlış anlaşılmaya de sebep oluyor. E, ama isteyen insan süs için şu için üzerinde taşıyor, ölünce bu insana eğer böyle bir duyguyla e, nazar boncuk olduğu için fayda edecek duygusuyla e, taşımıyorsa insanın imanı ile ilgili söz söylenilmesi doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'deki kadınlarla ilgili miras ayetlerinin günümüz koşullarında geçerli kaybettiğini söyleyen kişilerin imamlığı caiz midir? Değildir. Değildir. Bu gibi imamlık yapan kişilerin arkasında namaza durulur mu? Durulur diyemiyorum. Yani ben bunu söyleyeyim yani ama bu direkt ayet inkarıdır maalesef. Ee, bunu söyleyemiyoruz. Burada insanların evet yani erkeklere mesuliyetini hatırlatmak lazım, nafaka sorumluluğunu hatırlatmak lazım, taşları yiğitini oturtmak lazım, şu lazım bu lazım bunlar ayrı bir konu ama açık ayetle açık bildiren bir şey inkar ayete inkar manasına gelir bu İslam'ın inkar manasına gelir İmamete doğru değildir arkasındaki namazda doğru değildir buyur yani göre bir paylaşım, yapılsa, paylaşım yapılırsa vebal işlenmiş olur hak fazlası alan haram almış olur Doğru olan budur diye inanırsa o zaman ayeti inkar etmiş olur. İnanmadan yaparsa vebal işlemiş olur, haram almış olur. Tamam? Hadi. Oldu. Allah'a emanet olun.